Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, İzmir'in doğaya uyumlu kadim üretim havzalarının tespit edilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir'de bir kurt kayıt altına alındı. İzmir, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen ve Doğa Derneği'nin İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğü İzmir'in kent çeperindeki kadim üretim havzalarının araştırılması ve izlenmesi amacıyla tarım ve mer alanlarında kurulan Foto kapağınlardan çıkan kurt görüntüsü heyecan yarattı. Uzmanlar bu önemli kaydın bölge doğasının sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ettiğinin ortaya konması açısından önemli olduğunun altını çiziyor. Çalışma kapsamında elde edilen tüm görüntülerse Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ile paylaşılıyor. Kurtun gözlenmesiyle Batı Anadolu'daki doğal nüfusunun tamamen yok olduğu düşünülen kurtlar İzmir'de uzun yıllardan sonra ilk defa görüntülenmiş oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin araç desteği ve aynı katkılarıyla gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla Doğa Derneği'nin İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğü araştırmalar kapsamında görüntülenen Kurt, İzmir'in kadinin üretim havzalarındaki biyolojik çeşitliliğin ortaya konması için büyük önem taşıyor. Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Koordinatörü Şafak Arsan. Kurtlar ne yazık ki insan kaynaklı faktörler nedeniyle bütün Anadolu'da büyük bir tehditle karşı karşıya. İnsanlarla özellikle evcil hayvan yediklerinde çatışma yaşayan türün diyetinde aslında karaca, geyik, yaban domuzu ve yabani otoburlar bulunur. Yabani otoburların doğada neredeyse tamamen yok olması sonrasında besin bulmakta güçlük çeken kurtlar, Evcil hayvan sürülerine de yönelebiliyor ve insan kurt çatışması bu noktada gündeme geliyor. Yani kurtlar doğadaki denge bozulduğunda insanlarla daha sık etkileşime giriyor. Diğer yandan kurtlar yok olduğunda veya sayıları azaldığında yaban domuzlarının popülasyonları çok hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Oysa sağlıklı bir ekosistemin göstergelerinden birisi olan kurtların... Yaşadığı bölgelerde bu tür sorunlar çok daha az yaşanıyor. İzmir'de foto kapan görüntüleri sonucunda kayıt edilen kurt ekosistem sağlığı açısından bize çok önemli veriler sunuyor. Bu süreçten sonra kurtların bölgedeki varlığının korunması ve insanlarla çatışma içerisinde olmadan yaşaması için gerekli çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Türkiye doğası açısından umut verici bir kayıt olan İzmir'deki bu kurt görüntüsü, Hepimizi çok heyecanlandırdı. Kurtların bölgede insanlarla çatışma yaşamadan varlıklarını sürdürmeye devam edebilmesi için yetkili kurumların da desteğiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Yeşil Gazetede yer alan bir habere göre Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere vadisinde yapılmak istenen taş ocağını bölge halkının direnişi devam ederken 1713 Karadenizli de İkizdere'de taş ocağı istemiyoruz başlığıyla yayınlanan metne. İmza atarak bölgede yapılması planlanan taş ocağına karşı olduklarını duyurdu. Söz konusu metinde doğa katliamına sessiz kalınmadığının altı çizilirken şirketlerin yaşam alanlarını terk etmeleri istendi. İkizdere'de hukuka aykırı bir şekilde taş ocağının yapımına, doğanın geri dönüşü olmayacak tahribatına, yaban hayatının suyun yaşamın alanlarının yok edilmek istenmesine, havanın toz bulutuna dönmesine, yaşam Dengesinin bozulmasına, yaşam alanlarının rant uğruna katledilmesine sessiz kalmıyoruz. Bugün İkizdere, Dere Vadisi, yarın başka bir Karadeniz toprağı, başka bir vatan toprağı. Karadenizler olarak içinde yaşadığımız doğanın şirketleri verilerek katledilmesine izin vermiyoruz. Bu toprak içerisinde yaşayan ayının, karacanın, balığın, arının, çam ve kestane ağaçlarının, kurdun, kuşun sayamayacağımız türde canlının ve yöre halkının şirketlerin yaşam alanlarımızı terk etmesini istiyoruz. Bu sese kulak veren herkesi de bu kampanyaya davet ediyoruz. Şirketler değil yaşam kazansın dedi Rizeliler bu kampanyalarında. Şehirler, sel, aşırı sıcaklıklar, su kıtlığı ve iklim değiştikçe daha sık yaşanan hava koşullarından dolayı altyapılarının zarar görmesi gibi sorunlarla karşı karşıya. Karbon saydamlık projesi yani CDB tarafından gerçekleştirilen ve 800 şehir üzerinde yapılan bir anket geçen yıl... 400 milyonluk birleşik nüfusu temsil eden bu şehirlerin yaklaşık %43'ünün iklim krizine uyum sağlamak için planlarının olmadığını ortaya koydu. Bütçe kısıtlamaları şehirlerin yaklaşık %25'i tarafından ana neden olarak gösterildi. Birçoğu altyapılarını ve savunmasız nüfusu bu tehditlerden korumak için gereken finansman için ulusal hükümetlere güvenmek zorunda. Yeni bir analize göre Fransa büyüklüğünde bir orman alanı son 20 yılda dünya çapında yeniden büyüdü. Bu durum bazı yerlerde yenilenmenin işe yaradığını gösteriyor. Araştırma 2000 yılından bu yana yaklaşık 59 milyon hektarlık ormanın yeniden büyüdüğünü ve 5,9 gigaton karbondioksit emmek ve depolamak için bir potansiyel sağladığını ortaya koydu. Bu miktar tüm Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık emisyonundan daha fazla. Düzinelerce ülkede Uydu görüntüleme verileri ve yerinde incelemeler yoluyla yürütülen 2 yıllık çalışma Brezilya'daki Atlantik ormanında yeniden büyüme alanlarını belirledi. Bu alanda Hollanda büyüklüğünde bir alan 2000 yılından bu yana koruma çabaları ve değişen endüstri uygulamalarıyla toparlanmış durumda. Ancak araştırmacılar ormansızlaşmanın restorasyon planlarından çok daha hızlı gerçekleşmesiyle dünyanın hala korkunç bir oranda genel bir orman kaybı yaşadığı konusunda da uyardı.